Hasan Ersalli Ekonomi Notları Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Hazreti. Bugün bu bir kere mali kuralın artık olmayacağı net olarak onun ilk telaffuz eden bakan tarafından da telaffuz edildi. Bu iş bitti yani. Biz epey de üzerinde birkaç programda durmuştuk. Durma fırsatımız olmuştuk. Hı hı. Peki bunun ne gibi etkileri oluyor? Bu iyi midir, kötü müdür? Bir de başbakanın ilginç de bir açıklaması oldu. Kendi IMF'mizi kendimiz mi yaratacağız diye bu mali kuralın kabul edilemezliğini de söyledi bir analoji, evet. analoji yaparak. Onu da yorumlamaya evet. ihtiyacımız var herhalde. Evet. E, şimdi demek ki, e, ikinciden başlarsa bu IMF iyi bir şey değil galiba. Evet. Değil mi? IMF yani, iyi bir e, şey. Bir mecburiyet yoktur IMF üyesi olmak için çıkarız. Evet. Yani niye yapmıyor Türkiye? E, işte hem giderim hem ağlarım filan gibi bir durum herhalde. Yani çok şey değil. IMF'yi eleştirmek başka bir konu tabii. Evet. IMF'nin başka türlü çalışması söylemek başka bir konu. Ama IMF tipi bir kuruluş çok kötü bir kuruluştur. Onu, onu mesela bizim burada bana benzer bir şey üretmemiz iyi değildir deyince insan aklına şu geliyor yani hakikaten niye öyle kötü bir kuruluşta yer alıyoruz ki, değil mi? Hiç yer almayalım diye. Neyse yani e, çok da önemli bir şey değil bu söylenen laf. E, gelelim şeye. Bu mali kural e, neydi? E, işte e, e, Şimdi vazgeçilince e, ne olur? E, sorusuna. O daha ciddi bir soru. Çünkü bazı şeyler karıştırmamak lazım. Eğer bir hükümet bütçe disiplinine uymak istiyorsa bu e, bunun için bir e, yasa geçirmesine gerek yok. Yani harcamalarını alır, e, gelirlerine bakar, ona göre ayarlar. Dolayısıyla hiç yasaya falan gerek yok. E, böyle baktığımız zaman aslında e, Türkiye'nin mesela IMF ile bir bay yapmasına da gerek yok. Benim gibi bir Türk vatandaşı için. E, şunu söylemek istiyorum. Ee, IMF ile bir stand-by ne diyor IMF? İşte mali konularda dikkat edin, işte harburu parman savırmayın şunu yapmayın, bunu yapmayın diyor. Bir, benim muhatabım kimdir? Benim muhatabım Türk hükümetidir. Hükümetimiz bunu kime danışarak e, sorunca varmış, o beni o kadar ilgilendiren bir şey değil. Ama e, harburu parman savuruyor mu yoksa bunu yapmıyor mu? O beni ilgilendirir. Hesabında hükümete sorarım. Yani meclisi kastediyorum benim temsilcilerim meclis olduğuna göre. Evet. Yani bu, o, o açıdan IMF ile de anlaşma yapılmayınca e, yani Türkiye'de işler kötüye gidecek diye bir şey yok. Fakat e, gözden kaçırılan olay başka bir nokta. Ve bana öyle geliyor ki bu her de şimdi yapılmaması iyi olmuş. Çünkü her ne olduğu henüz anlaşılmamış. Ee, tabii anlamadığınız bir şey yapmak Çok zararlıdır yani, yani Çocukları mesela evet. işte Ellerini sokmasına çok uğraşırsınız Ne oldukları bilmezler çünkü ceryen çarpar sonra Demek ki iyi olmuş Çünkü e, Bu olayın e, Şöyle bir boyutu hiç yok Her ikisinde Bunlar olmazsa Hükümetler mali disiplin sağlamazlar Diye bir şey yok Bütün Avrupa hükümetleri Değil mi? Mali disiplini sağlıyorlar Ya da bazen de sağlayamıyorlar Hiçbirinde IMF ile falan bir anlaşması falan da yok Mali kural denilen düzenleme Birçok ülkede yürürlükte Ve giderek de artıyor Ama bu ülkelerin Büyük bir çoğunluğu da Hep mali disiplin içinde yaşayan ülkeler Yani kendilerini disiplin etmek için Böyle bir şey de getirmiş değiller Demek ki bunların fonksiyonu başka. Şimdi IMF'yi bir tarafa bırakalım. Mali disipline e, geçelim. Bakın, e, mali kural bir yasadır. Hükümet kararı değil. Bu ne demek? Ondan sonraki hükümetleri de bağlayacak bir şeydir. Şimdi bu nokta gözden kaçıldığı zaman iş anlaşılmadığı oradan ortaya çıkıyor. Bu hükümeti değil, bu hükümet bu ortamda... E, bütçe açıklarını büyütürse piyasalardan çok büyük bir tokat yiyeceğini ve ayakta duramayacağını biliyor deneyimleriyle gördü. Bundan evvel kadar da gördü. Yani artık o nokta kabaca da olsa anlaşılmış durumda. Ama mali kuralın dediği bu değil. Diyor ki, bundan sonrası üçün ben kural getiriyorum. Çünkü meclisten geçiyor. Yasa bu. Bu çok önemli bir nokta. Ee, ve özelliği ne? Konjonktür hep istediğimiz gibi iyi gitmez. Yani bu mümkün değildir. Değil mi? Yani işler bozulur, devletin para harcaması gerekebilir. Açık vermesi gerekebilir. Mali kural bunları kurala bağlıyor. Diyor ki işler iyi giderken, vergi gelirleri yüksekken kamu açığını olabileceğinin altına indir. Hatta mümkünse bütçe fazlası ver. Onu ileride Kötü durumda senin hükümetin veya senden sonraki hükümet kullansın ama olayı da bu verdiğin fazlayla sınırlayan bir yaklaşım olsun ve hesap versin. Desin ki yani bu sene işler böyle böyle gittiğinden biz harcamalarımızı çok yapmak zorunda kaldık veya yeterince vergi toplayamadık. Bu nedenle daha evvel e, bir türlü rezerv olarak biriktirdiğimiz olanaklarımızı kullanıyoruz. Şimdi bu söylenince ne olur? E iyi olur ama bir başka bir şey olur. Daha başta bu, bugün 5-6 yıl sürecek bir büyük projeye başlayacak olan birisi önümüzdeki dünle, günlerde önümüzdeki yıllarda maliye politikasından bir şok gelecek mi sorusunun cevabını baştan almış olur. Hayır gelmeyecek. İşler kötü gitse de olayı tabi %100 düzeltecek değil ama Büyük ölçüde düzeltip işte ekonominin büyük çalkantılara gitmesini engelleyecek bir koruyucu mekanizma var. E o halde ben bunu yapayım diyecek. Gözden kaçırılan bu. Çünkü ufuk halen dar. Ufuk bir yıl sonra işte seçim var. O zamana kadar da ben efendi efendi devam ederim. O geçmiş yılların savrukluğunu yapmam çok güzel bir şey bu. Yani hemen altın çizeyim çok güzel bir şey. Ve ben hükümetin de öyle yapacağını düşünüyorum. Yani... Hükümetin o geçmişlerde rastladıklarımız gibi bir e, seçim ekonomisi uygulamayacağını düşünüyorum. Seçim ekonomisi uygulamayacak demiyorum. O başka bir şeydir. Yani makul sınırlar içerisinde bütçe açını patlatmadan harcamalarının kompozisyonu değiştirerek bir şey yapması. Yani başka türlü eleştirilebilir demokratik kurumların gelişmişliği açısından belki ama pür iktisat açısından elinde olan bir imkandır. Bunu da tabii yasal olarak yaptığını düşünüyorum. Yani meclise getirdiği bütçede diyecek ki ben harcamalarımı şöyle şöyle kullanacağım. Mecliste kabul ederse yasalara uygundur. Olur. Yani o kadar oynayabilir ve o kadar bir seçim ekonomisinden bahsediyorsak galiba her ülkede var o kadarı. Öbür türlüsünde ben mevcut hükümetin yapmayacağı kararındayım. Ama gözden kaçırılan nokta şu oldu, Türkiye'nin uzun vadesi için e, bir istikrar güvencesi vermek yönünde e, elimizde bir alet ortaya çıktı. Bu aleti kullanmaktan vazgeçti. Peki ben burada bir ufak parantez açarak şunu sormak istedim. Ee, yani Doğan ba şey, e, Babacan bununla ilgili bakan e, bayağı bir taahhüt gibi bir şeyde bulunmuştu yanlış hatırlamıyorsam. İlk ortaya atan Sayın evet. Bakan Babacan'dı değil mi? Evet. E, ondan sonra uzun bir süre kendisinden bir ses çıkmadı daha sonra da nihayet geçenlerde kendi ağzından babacanın bir açıklamada geldi evet. bu kendisi bir açıklama getirdi mi buna neden vazgeçildiğinin konusunda hem önce ortaya atıp daha sonra da niye vazgeçildiği konusunda bir kamuoyuna bir açıklama geldi mi onu sormak istedim Ben hatırlamıyorum ama bir şey söyleyeyim yani bu hükümetin nasıl çalıştığını bilmiyorum iş organizasyonunun nasıl olduğunu ama yıllar önce Ankara'da Merkez Bankası'nda çalıştığım günlerden kalma bizim Merkez Bankası çevrelerinde üretilmiş bir espri vardı. Hükümette ekonomiden sorumlu bir bakan ekonomiden sorumsuz işte 25 bakan vardır diye. <gülüyor> ee, Sayın Babacan ekonomiden sorumluydı bütün bu olayları halen de sorumlu. Ee, en iyi bilebilecek konumda olan Ve bunun yararını Getirisini götürüsünü Çünkü her şeyin bir maliyeti vardır Takdir edebilecek olan bir şeydi Benim yorumum şudur ee, Şeyi e, ikna edemedi ee, Babacan ve e, Teknik kadro Hükümeti bunun uzun vadeli Yararı konusunda e, ikna edemedi Bu bir kültürel olaydır Tekrar e, şeyi söyleyeyim yani buradan hareketle tabii benim deminki espri biraz e, suçlayıcı gibi oldu ama yani efendim biz e, e, bunu şimdi geçirirsek kendimizi bağlarız. Biz halbuki önümüzdeki dönemde hal vurup harman savurmayı planlayacağız diye bir şey e, hükümetin üyelerinin düşündüğünü pek sanmıyorum. Ama şöyle bir nokta çok önemli. Şimdiden bir taahhüt verirsek, yasal bir taahhüt verirsek ve tutturamazsak bu bizim için... Çok kırıcı olur. Oysa önümüzü çok iyi göremiyoruz galiba. Siyasi olarak düşünüyorlar. E, o zaman da biz bunu vermeyelim. Bana öyle geliyor ki siyasi öngörülemezlik sonuçta e, iktisadi öngörülebilirliği arttırma yönündeki bir hareketi engelledi. Bunu böyle düşünmekte büyük yarar var. E, çünkü öbür türlü çok kolay. Yani birileri suçluyorsunuz. İşte on o adam yanlış düşündü diyorsunuz. Ee, tamam sonra doğru düşüneni bulunca düzelteziyorsunuz. Ama bana öyle geliyor ki iş o kadar basit değil. Yani Bu işin sonunda e, bu tür taahhütü vermekten çekilen sayısı çok artabilir. Hemen şunu hatırlatayım. Türkiye'de birinci beş yıllık kalkınma planının hemen akabinde o zamanki Adalet Partisi ve yönetimi e, plan kavramına çok hücum etmişti. Ve bu e, Şaşırmıştık da şeyde. Şimdi ben şu demin anlattığım mantıkla bir süredir olayı düşünüyorum. Orada da aynı problem vardı. Plan bir taahhüt belgesi. E, i̇şte bunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Tutturamazsan tutturamazsan plan yanlış yapılmıştır falan gibi laflarla kendini kurtaramazsın. Hükümete bütün eller yönelir. Şöyle demişti olmadı. Ekonomi büyüyecek demişti büyümedi. O zaman da diyor ki yani ben böyle kendimi şey yapmayayım hele daha detayda e, tarih altına sokmayayım. İşte şeye göre şartların gerektirdiğine göre kararlar alayım. E, bu bir iktisat politikası yaklaşımıdır. Yani e, gereğe göre karar almak ya da kurala göre karar almak. iki tane yaklaşım var. E, son 30 yıldır, 40 yıldır hatta Timbergen'i esas alırsak planlama yaklaşımını kuran adamı büyük iktisatçıyı işte 60-70 yıldır iktisat politikası kuramında bir kurala dayalı yaklaşımların daha ikna edici, daha güven verici olduğu görüşü kuvvetleniyor. Ama öbür yaklaşım da var ve bize özgü değil. Bizim gibi ülkelerde biraz daha fazla oluyor ama sadece bizde olmuyor. Onu söylemek istiyorum. Bence kaçırılan şey Türkiye'nin uzun vadeli ee, avantajları üç, sağlayabileceği bir ortam yaratma fırsatıdır. Ee, Türkiye buraya geri döner mi, dönmez mi onu bilmiyorum. Hükümet belki bir noktada tekrardan da geri döner. Ama şu anda ben baktığım zaman önümüzdeki 5-6 yılı kapsayan bir dönem için e, bir iş e, adamının bir e, Böyle bir yatırım projesine e, başlamadığı zaman hesaba katacağı faktörleri listelerken ona yardım edecek bir maliye politikası anlayışı olmayacak. Onun için daha kısa vadeli olanlarına bakacak. İşte bütçemiz nasıl, hükümetin bütçesi nasıl, hükümetin orta vadeli programı var 3 yıllık onu geçirdi. Hükümetin taahhütü var ona bakacak. Ama daha uzun vade, daha bağlayıcı, dolayısıyla meclisten geçen elinde bir yol göstericisi olmayacak. Kayıp budur. Yani bunun ötesinde Türkiye bugünden yarına kötüye falan gidecek diye bir şey yok. O bambaşka bir şey. Yani hükümet yanlış politika kararları bugün alırsa kötüye gider. Ama mali kuralın geçmiş olması hükümetin yanlış karar almasını engelleyen bir şey değil. Onu da yapabilirdi. E, yasal sorunlar çıkardı ama sonuçta ekonomiye verdiği zarar aynı olurdu. Yani hükümet e, yolunda devam ettiği müddetçe Türkiye'de sırf bu nedenle e, kısa vadede herhangi bir sorun doğmaz. Ama uzun vadede kazanabileceğimizden kaybetmiş gibi görüyorum ben. Evet, yani kardan zarar gibi, kardan zarar, zarar evet. gibi evet. bir kavramla bir hay ben de Sadece bu konuların çok aşinası olmayan biri olarak bu konulara çok aşina olmayan biri olarak işte çok net bir ifadeyle önce bunun yapılacağı söylendi ve Yudolu işte çeşitli yetkililerden özellikle ekonomi yetkililerinden bazı şeyler söylendi. Oysa daha sonradan bu sessiz sedas önce bir sessizlik döneminin ardından da kaldırıldı. Onun bu sürecin biraz e, garipsediğimi söylemek için sormuştum e, bu soruyu. Evet, haklısın. E, hani şimdi teknik bir olay bir de bazı insanlar arasındaki ilişkiler olduğu için de dışarıdan laf etmek çok şey değil, e, uygun değil ama e, e, bugün bakınca şunu diyorsunuz ki galiba işte hükümet üyeleri yeterince ikna olmadıkları bir noktada bir açıklama yapılmış olmuş. Ee, yani bunun daha e, iyi işlenmesi gerekiyormuş demek ki e, hükümet üyeleri bunun e, yararını e, o noktada takdir ediler durumda değillermiş. hemen bir şey söyleyeyim yani bu ama ne kötü hiçbir şeyden haberleri yok anlamına gelmez yani bu teknik bir olay e, çok teknik bir olay bunun ne anlama geldiğini ve kendilerini ne kadar bağlayıp ne kadar bağlamayacağını aynı e, ee, anlamaları gerekiyor Çünkü yanılmıyorsam Başbakan ağzından çıkmıştı Yani böyle bir şey yaparsa Bizim yatırımlarımızı engeller Gibi bir şey söylüyor Hiç alakası yok Hiç alakası olmayan bir şey Yani bu hükümet istediği kadar yatırım yapar Büyüm olan açık meselesidir Bu ona karışmıyor Zaten öyle bir şey çok garip Onu meclis isterse o Onu yapar ve hükümeti Fena halde kıstırır Evet. Yatırım programınızı bütçeye koyarsınız Bütçeyi reddeden meclis yapamazsınız O bambaşka bir şey ee, Burada konu o değil ee, O yüzden Ben e, Çok iyi e, takdir e, Edilmediği e, Kanısındayım e, Bir fırsat e, Kaçmış diye düşünelim Fakat ebediyen kaçmış diye ya, Düşünmek de yanlış Çünkü ya tamam e, Olayın üzerinde çalıştık işte teknik şeylerin tekrar gözden geçirdik deyip her zaman hükümet böyle bir şeyi meclise gönderebilir yani dolayısıyla kaçtı mahvoldu falan diye düşünmek için de bir sebep yok. Evet belki çok teşekkürler. Ben de ederim. teşekkür ederim. Hı. Hasan Erseli Ekonomi Notları.